Vahiy 21. Bölüm Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yarışalim'in gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış, süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Alfa ve omega başlangıç ve son bin Susyana. ...yaşam suyunun pınarından... ...karşılıksız... ...su vereceğim. Galip gelen bunları... ...miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım... ...o da bana... ...oğul olacak. Ama korkak... ...imansız... ...iğrenç... ...adam öldüren... ...fuhuş yapan... ...büyücü... ...putperest... ...ve bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur. Son yedi belayla dolu yedi tası taşıyan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Kuzuya eş olacak gelini sana göstereyim. Sonra melek beni ruhun yönetiminde büyük yüksek bir dağa götürdü. Oradan bana gökten Tanrı'nın yanından inen ve onun Gölkemiyle ışıldayan kutsal kenti Yeruşalim'i gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu. Büyük ve yüksek surları ve 12 kapısı vardı. Kapıları 12 melek bekliyordu. Kapıların üzerine İsrail oğullarının 12 oymağının adları yazılmıştı. Doğuda 3 kapı, kuzeyde 3 kapı, güneyde 3 kapı, batıda 3 kapı vardı. Kenti çevreleyen surların 12 temel taşı bulunuyordu. Bunların üzerinde kuzunun 12 elçisinin adları yazılıydı. Benimle konuşan meleğin elinde kenti ve kent kapılarıyla surları ölçmek için altın bir ölçü kamışı vardı. Kent kare biçimindeydi, uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü, her bir yanı 12000 okatı mı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti. Melek surları da ölçtü. Kullandığı insan ölçüsüne göre 144 arşındı. Surlar yeşimden yapılmıştı. Kent ise cam duruluğunda saf altındandı. Kent surlarının temelleri her tür değerli taşla bezenmişti. Birinci temel taşı Yeşim, ikincisi Lacivert taşı, üçüncüsü Akik, dördüncüsü Zümrüt, beşincisi Damarlı Akik, altıncısı Kırmızı Akik, yedincisi Sarı Yakut, sekizincisi Beril, dokuzuncusu Topaz, onuncusu Sarıca Zümrüt, On birincisi Gök Yakut, on ikincisi Ametist'ti. On iki kapı, on iki inciydi. Kapıların her biri birer inciden yapılmıştı. Kentin yolu cam saydamlığında saf altındandı. Kentte tapınak görmedim. Çünkü her şeye gücü yeten, Rab Tanrı ve Kuzu, kentin tapınağıdır. Aydınlanmak için kentin güneş, ya da Ay'a gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler. Kentin kapıları gündüz hiç kapanmayacak. Orada gece olmayacak. Ulusların görkemi ve zenginliği oraya taşınacak. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek, yalnız adları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek.